Sem'i veya akli duydu, ifadelerini duyduğu zaman her zaman haremler şunu kasteder. Akliden akıl. Sem'i'den ise duyma. Duymadan da nasıl kastederler? kuran sünneti. tamam mı? Şimdi sem'i olarak demin okuduğumuz ayet. Allah ne buyuruyordu? Em khuliqu min gayri şey'in em humul Onlar bir şeysiz mi yaratıldılar yoksa onlar mı yaratıcılar? Em halaku semawati vel yoksa onları yeri göğü mü? Yani yoksa onlar yeri göğü mü yarattılar? Bellayukinu. <gülüyor> onlar bir türlü inanmazlar diyor. Tamam mı Allah?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 Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fıtrat Allah التي fataran nasa Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Yani ne diyor mesela? Allah diyor ki dini <gülüyor> Resul'ün yüzünü ne yap? Hanif olarak dine çevir. Sonra ne diyor Allah? Fıtrat Allah التي fataran Allah'ın insanları hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çevir. Tamam. Hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çevir.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 dâlet ala vücudihî Onun varlığını havadisler, var olan oluşumlar delalet etmiştir. Subhânehû. O subhandır. Şimdi Subhan ne demek? Mesela biz e, secdede falan kullanıyoruz. Subhan rabbiyal âlâ. Rukû'da işte subhâne rabbiyal Rabbi azim Subhan sebbah'ın e, ismi masdarıdır. Sebbah'ın nedir? İsmi masdarıdır. Şimdi sebbah tesbih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 haslaştıran bir şey yok veya mutlak mukayyetleştiren bir şey yok anlatabiliyor muyum? her ne kadar ununla mutlak arasında fark varsa o fıkıh usulü konusu tamam mı? Kulli anladık burayı evet o zaman subhan bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek demektir Allah'ı tamam mı? çünkü daha ilmi olarak bakacak olursak şunu söyleyelim bu çünkü önemli bir fayda aklımıza gelmişken hazır şeyh Hüseyin'in de zaten buna değinir ee, sonra yine Şeyh Haliharras olsun Akıyetül Vasiye'de gerçi bunu biz biraz anlattık Subhan kelimesi aslında Sebehten gelir Sebeh mesela e, hızlı olmak aniden geçip gitmek uzaklaşmak manalarına gelir. Bak şimdi dikkat et Subhan kelimesi aslında da harflerinden alınmıştır. Sebeha aslında aniden geçip gitmek uzaklaşmak mesela at ne demek Arapçada biliyor musun at? Ne demek? Hisan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 O yüzden Subhan kelimesi oradan alınma. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. O zaman diyoruz ki tesbih Allah Azze ve Sübhan Allah Azze ve Celle bütün noksan sıfatlardan temzih etmek. Ancak bu noksan sıfat ya Allah Azze ve Celle'nin sıfatının bizzat aslında olur. tenzih eksiklik yani eksikliği nefret etmek ya bizzat Allah Azze ve Celle'nin sıfatının aslındadır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 Ne diyebilirsin? Düşün. Allah'ın öncesi ve sonrası e, varlığından hiç kimseye muhtaç değil. Yani hayatının kemaleti bu. Güzel. Evet. Peki e, bizim hayatımızın e, eksikliği nerede mesela Allah'a nesbiyetle? Öncemiz var. Başlangıcımız var. Ben muhtaç değilim. Aynen. Çok güzel. O zaman diyoruz ki bak Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının bizzat kendisinde eksiklik yok.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 Bunlara da tam bir şey yapmayalım yani adaletsizlik olur. Bütün yönleriyle Allah Azze ve Celle'yi benzetmiş diller mahlukatı. Yani işte benim şu an yüzüm Allah aynı bu şekilde yüzüm gibi değil. Bazı yönleriyle benzetiyorlar. Ala kulliher. <gülüyor> Bazı yönleriyle benzesinler külli olarak benzetsinler. Ne olursa olsun bu eksiklik ifade eder. Çünkü müşebbiheler bile kendi aralarında muttefik halindeler ki bizim sıfatlarımızın içinde ne var? Noksanlık var. Mesela yüzümüzde ne gibi bir noksanlık olur?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 O yüzden biz hep Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala dediğimizde hep Allah'ı öv, övme aklımıza geliyor. Tamam övmeden bir pay var. Ne manada bir pay var? Tenzih ediyor Yani sonuçta Allah'a ibadet ediyorsun. Ama bir de içerdiği mana itibariyle düşünmek lazım. O da nedir? Allah Azze ve Celle'yi sen tenzih ediyorsun. Bunun, bu manayı da zihnimizde hazır etmemiz gerekir. Tamam. Evet. E, nazma dönüyoruz. Ne dedi mi Elif Rahimullah? Dellet ala vücudihil su. Onun vücudiyetine varisler de helalet etmiştir. Subhanehu ve o subhandır. Sonra burayı kadar anlattık. Sonraki fehu ve o yani Allah El Hakimu hakimdir. El Varisu varistir. Hakim Allah azze ve celal'in isimlerinden bir isimdir. Ve huvel azizul hakim şeklinde ayetler var vesaire. Ohuvel alimul hakim vesaire ayetler var. O zaman Allah azze ve celal'in isimlerinden bir tanesi ne? Hakim. Tamam Peki hakim hükümden, ehkamdan alınmıştır.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 Tamam mı? Mesela şirkin zulüm olması gibi. Çünkü neden? Zulüm hikmetin tam zıttıdır lügatta aslında. Diyebiliriz. Çünkü zıt e, e, zıttıdır diyoruz. Neden? Şimdi zulmü, tarife baktığımızda zulüm nedir lügatta? وَدْعُشْيْئِ e, فِي غَيْرِ مَوْضِئِهِ Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Hikmet neydi? Bir şeyi olması gereken yere koymak. Bak şimdi. Dikkat et. Bunlar çok ilmi ıslahlar. Bunları fıkh lazım. Akide kitaplarını anlamak için, Allah'ın kitabındaki kelamın manalarını fıkh etmen için bunlar lazım. Bak şimdi. O zaman iki tarifi mukarene olarak söylüyoruz. Hikmet وَدَعُشْيْئِ اِف۪ي مَوْدُ اَه۪ي Bir şeyi yerine koymak. Yerli yerine koymak. Zulüm zıttı olarak وَدَعُشْيْئِ şeyi غَيْرِ مَوْدُ اَه۪ي Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Şimdi çaya ben şeker atarsam buna hikmet denir. Tuz atarsam buna zulüm denir. Neden? Çünkü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 Yani oradan kasın ne oldu? Büyük şirk oldu. Tamam? Mı? Oradan kasın ne oldu? Büyük zulüm oldu. Çünkü zulüm de eğer büyük zulüm, küçük zulüm, büyük zulüm şirk işte. Nebi sallallahu aleyhi ve söylediği gibi. inne şirke le zulmun azin. Şirk büyük bir zulümdür. Tamam mı? Şimdi şimdi biz neden zulmü anlattık? Yani ne alaka var metinle? Şu alaka var, alaka var. Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi Nazım'ın söylediği gibi Hakim, değil mi?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 birisi sana sordu diyelim tamam diyelim ki bir İngiliz Türkçe öğreniyor kötülüğü bilmiyor tamam mı kötülük kelimesini duyduğu bir kitapta bilmiyor dese ki sana kötülük nedir sen ona içeriğini anlatarak tamam mı anlatabilirsin veya zıttını anlatarak dersin ki iyiliğin zıttıdır o İngiliz adam mesela tamam mı İngilizce bilen o adam mesela iyilik kelimesini biliyor ama kötülük kelimesini bilmiyor. Sana diyor ki kötülük ne? Sen dersin ki iyiliğin zıttı. O öyle anlayabilir. Şimdi burada da bu vaktan biz anlattık bu zulmü. Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Hakim. Hakim hikmet sıfatını barındırır. Hikmet de her şeyi yerli yerine sağlam bir şekilde yapandır. Çünkü hikmet <gülüyor> bir şeyi yerli yerine koymak. Zıttı zulümdür. Zulüm bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Tamam. Evet bu Allah Azzeleceli'nin isimlerinden bir tanesi. Peki.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 Onu yaparken dilemiş oluyor. Ama şunu unutmayacağız. Allah kafirin küfrüne bile hükmederken şey hükmederken onu hikmetli yapmıştır. Tamam mı? Ka ama bu hikmeti biz bile, bile bileceğiz diye bir şey şartiyet söz konusu değil. Allah bildirmeyebilir. O Allah'ın il ilminde gizlidir. Tamam mı? Bu Allah'ın ilminde gizlidir. Buraya çok dikkat edeceğiz. Allah'ın ilmi e de gizlidir bu. Ama şuna iman edeceğiz.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 ve öyle demekle yetinmiyor bir cevap daha veriyor Ashere radıyallahu anhu. Diyor ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emrederdi. Yani biz bununla emrolunurduk. Namazı terk etmekle ömür olunurduk. Şey, namazı kaza etmemekle emrolunurduk. Orucu kaza etmekle emrolunurduk. Yani ne? Biz buna emrolunduk, teslim olduk bu kadar. Yani yok şunda şöyle hikmet var, bunları hiç araştırma ile emrolunmadık biz. Biz bunu emrolunduk o yüzden yapıyoruz. Yapmamızın sebebi emrolunduğumuzdan."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 Hidayetin hazinesi seçilmiş olan Nebi'yi olsun. Salatü vesselam. Tamam. Şimdi sanki burada müellif ne demiş oldu? Ben nazmın en başından beri yani birinci nazmından, nazmından beri şu ana kadar Allah azze ve celle'ye hamdettim Ona övgüde bulundum. Övgüden sonra da şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını e, gündeme alarak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 Şimdi sümme salatu ve selamu sermada dedi ki burada sermada ebede, ebeden demek. Peki salat ne demek? Salat ne demek? Şimdi Duada Nebi Nebisa hakkında ona salat olsun dediğimizde ne demek? Diyoruz ki tabi bunu e, ulemalar çok konuştu. Yani çok konuşmuşlar tarih boyunca bu salat hakkında. Ne demek? Ancak diyoruz ki Allahu Alem Ebu Aliye'nin Buhari'deki yaptığı Tefsir Allahu alem en sahi kavilerden bir tanesi Şeyh Usayyimin de tercih ettiği gibi hatta birçok alim alimimizin de tercih ettiği gibi hatta işte Şeyh Ali herras olsun başkalar olsun birçok ilm de tercih ettiği gibi Allah'ın salatı yani Allah'ın nebi saselimi Resulüne salatı onu onu bu Buharide var e, yani talik olarak gelmiş cezim sırasıyla Buharide.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 izâ zikrallâhi <gülüyor> vajilat kulûbuhum allâhın olduğu zaman kabperir ürperir izâ tuliyat aleyhim âyâtuhu izâdat hum îmânan onları Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttır vesaire. O, tamam mı? O yüzden diyoruz ki Allahu Alem salat Allah'ın Resulü'ne salat. Ebu Ali'nin dedi Ebu Ali, Ebu'l de dediği gibi ömesi. övmesi, peygamberinin meleklerinin katında övmesi. Yani o e, meleklerinin katında onun güzel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 Mesela diyorsun ki işte Şeyh Useymin'den bahsediyorsun Şeyh Useymin rahim alollah Useymin Allah kendisine merhamet eylesin. Bak bu şekilde ne yapıyorsun? Merhamet okuyabiliyorsun veya işte bir ölün var diyorsun ki Allah ona rahmet eylesin. Bak bunda ittifak var alimler arasında tamam bunda kimsenin bir muhalefeti yok. Rahmet okuyorsun, dua ediyorsun tamam mı? Bunda ittifak etmişler alimler ama bir kişiye salat edip etmeyeceğinde ihtilaf etmişler. Alimlerin ittifak rahmette ittifak etmeleri, salatta da ihtilaf etmeleri. Neye delil? Demek ki manaları birbirinden ayrıymış ki birisinde ittifak etmişler, birilerinde ihtilaf etmişler. Anladık mı? Manasını. Hı hı. Yani a, e, manaları bir olsaydı, rahmette ittifak eden salatta da ne yapardı? İttifak ederdi caiz midir değil mi Demek ki alimlerin indinde bu kelime olarak manaları da ayrı. Tamam mı? Lugatı en iyi bilen alim, Allah'ın bunlar. Tamam mı? Evet. O yüzden diyoruz ki bunların hepsi de, delilidir ki bunların hepsi delildir ki salat rahmetten ayrı bir şeydir. Yani salat rahmet, rahmetin mutlakından daha husustur. Ancak tabi hazır gelmişken bunu şeyh de değiniyor Hüseyin, Hüseyin buna değiniyor. Caiz midir bir kişiye salat? ziketmen caizdir. Ancak bir şartla onu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 yani Allahümme esni aleyhi fil mele'il a'la demiş olur. Yani Allah'ım onu meleklerinin katında öf. İnnallahu ve melâiketehu yusallûne alen nebiyâ aleyhi ve Allah ve melekleri Resul'e salat ederler. Ey iman edenler siz de Resul'e ne yapın? Salat edin. Değil mi? Biz de Resul'a salat ettiğimizde ne demiş oluyoruz? Allah'ım, Allah'ım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 Meleklerinin katında öv. Evet, tamam mı? Sen, sen Resulü, Resule bir kere salat getirirsen ne yaptın? Allah'tan istediğin kere Resulü övsün. Allah da sana on kere salat eder. Kim Resulullah'a bir salat ederse bunların nasların mevcut. Allah da ona on kere salat eder. Yani kim Resul'e? Allah'ım onu öv dediğin zaman Allah seni de on kere över. Allah Resulü övene, Resul'e salat edene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 Şimdi biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in selamette olması için dua etmiş oluyoruz ya selam. Mesela bir kişiye dediğin zaman Esselamu Aleyküm ne demek? Selam Aleyküm selam üzerine olsun ne demek? Yani yani selamet üzerine olsun bütün afetten kurtu, kurtarsın seni demek Allah. Bir manası da bu. Çünkü selam oradan alınmış selimeden. Tamam mı? Kurtulmak. Şimdi bir insan desin ki e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Niçin biz ona selametle, he? selametle dua edelim ki? Şimdi bak şimdi.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 çünkü biz ne diyor? Etehiyatülillah ve ve Selam üzerine olsun. Zaten... Yani bütün afetlerden kurtulma üzerine olsun. Bak şimdi. Zaten değil. Şimdi bak şimdi. Buyur. Zaten hani yok ki zaten... Bak şimdi. Bir şimdi. Nebi Soselim'in bunlara ihtiyaç duyması diye bir şey. Yani e, Nebi Soselim bunlara ihtiyaç duymuyordu. Biz neden bunları söyleyelim diye bir şey söz konusu değil. Bu çok batıl bir şey. Nebisa Sallem'in geçmiş ve gelecek günahlara affendiği halde ibadet etmiyor muydu? He? Ama şükredeceğim, edeyim, eden bir kul olmayayım mı? Bak, bu bir. İkincisi, lafzıma devam ettiğim zaman anlayacaksın sen. Zaten Nebisa Sallem selamete ermemiş mi? Ermiş. Ama bak şimdi, umumu sen kayıtlama. Nebisa Sallem nasılsa kurtulmamış mı? E, niçin ona selametle dua edelim ki? Yani niçin selam... Söyleyelim ki nasıl o selamete ermiş. Değil. Şimdi lafzımın umumluğuna devam edeyim mi anlayacaksın. Bak şimdi. Nebi sallallahu aleyhi e bir selam verdiğimizde ne demiş oluyoruz aslında? Allah'ım onu selametten kurtar. Bütün evet. kötü afetlerden kurtar. Şimdi bak. E, biz selamı bütün kötü afetlerden onu selamete erdir dediğimizde. Bu umum mu bu lafız? Umum. Yani genel mi bu lafız? Genel. Yani dünya veya ahiret diye ay ayırıyor muyuz? Ayırmıyoruz.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 bütün hayatını ne için vermiş? Onun için asıl olan nedir? Dini değil mi? He? Sen ona bütün afetten selamete erdir dediğinde buna Nebi Sallim'in dini de girmiyor mu? Asıl olarak dini giriyor. Ha? Yani Ya Rabbi onun selamet dinini selamet ne yap? Selametten kurtar. İki. Nebi şey afetten kurtar. İki. Nebi Sallim biz e, illa diri olması mı lazım? Kim bu şartiyeti ko, ko, e, koyuyor? Biz Nebi Sallim'in Sel Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selamet Erdir dediğimizde ya Rabbi onun şu anki cesedini niye kastetmeyelim? Ne gibi bir engel var? Ya Rabbi onun kabrini koru. Tapılılacak puttan koru. Yani tapılacak put olmasından koru. Tarihte yok mu? Bak tarihi oku. Yok mu insanlar Nebi Sallallahu Aleyhi'nin cesedini çıkar çıkarmaya çalışmışlar, kazmaya çalışmışlar vesaire başaramadılar. Ha? O yüzden biz Nebi Sallallahu Aleyhi'yi selamette erdir dediğimizde bu dünyayı da kapsar. Çünkü o dünyada cesedi var şu an. Kabrinde diri. Yani onun cesedini selamette erdir. Tapılmasından engelle.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 Ee, hem bu nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi içindir bu selamet hem de dini içindir. Tamam. Şimdi nazma dönüyoruz. <gülüyor> ne dedi ee, Rahimallah? Sonra salat olsun ثم السلات ve السلام selam olsun sermede yani ebede, ebedi olarak kime? Alem nebiye. Şimdi nebi kelimesinin köküne yani inelim mi? Allahu alem uzar ders şimdi inerim tabi bir noktada önemli tabi şimdi nebi kelimesi nebi kelimesi ee, çeşitli tasrif sarf, Arap dilinde sarf e, iş işlemlerinden geçerek nebi haline gelmiş tamam mı lafız olarak şimdi nebi kelimesinin aslı hemzeli midir hemzeli midir yoksa yani ennebi şeklinde hemzeli midir en -nebi sonunda hemzee Ennebi yani Elif hem zelimedir. Yoksa yağlı mıdır? Sondaki şey yağ mıdır? Yani aslı vav olan yağ mıdır? Sonra o vav yağya dönmüş, iki yağ bir birine gelmiş sakin yağ idrak olmuş ennebi olmuş. Hangisi? Anladın? Mı? Anladın mı? tasrif olayını? O yüzden denilmiştir ki nebi'nin aslı neb ennebidır. Ennebi ve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 olan o e, harf ya ise ne olur? Yani sukun olan ya ise ne olur? Vav neye dönür? Döner. Ya'ya ya döner. Sonra idgam olur en -nebi. Tamam mı? Bu birinci e, görüş ne, nebi ke kelimesinin alınması. Bazıları diyor ki hayır o nebe'dendir. En nebe'u nebe'u'dan alınmıştır. Nebe'u ne demek? Haber demek. En nebe' huvel haber. Veya en nebe' bima'nel haber.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 çok kullanıldığından dolayı bu nebi kelimesi, tamam? Mı? Ya'ya dönmüştür diyor alimler. Yani lke satır istimal. Çok kullanıldığından dolayı. Yani aslı aslı ennebi udur. Ennebi u, tamam mı? Oradaki ennebi u'daki hemze yağa dönmüştür. Sonra idgam olmuştur. Suhile denir bunu. Suhile denir. İdgam olmuştur. Sonra ennebi olmuştur. Tamam mı?